Nedir sabır hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, sabır aslında hani... E bela, kaza yani başımıza geldiği zaman ona yani karşı çıkmamak, isyan etmemek demek. Siz dediniz bakın direnç göstermek. Ama bu direnç göstermek yani boş boş oturmak demek değil. Yani onun için tahammülle karıştırılıyor diyorum. Hı -hı. Mesela tahammül aslında katlanmak demek. Yani yüklenmek demek. Tahammül hamele kelimesi, hamile kelimesi oradan geliyor. Bir şey yükleniyorsunuz. Hı -hı. Yani işte başınıza kötü bir şey geliyor. Ya isyan ediyorsunuz. Hı -hı. O zaman Allah'a isyan etmiş oluyor. Neden benim başıma geldi? Neden bunlar başıma geldi? Mesela bir insanın işte bir yakınlık kaybettiği zaman ya da başına bir kötü şey geldiğinde niye bunlar başıma geldi dünyada tek ben mi vardım işte bu kadar insanın içinde beni mi seçtin Rabbim falan diye böyle isyan tarzı davranışları Peygamberimiz tabii ki onu aylamıyor. Yine işte bir yakını kaybettiği zaman ah vah etmeye, kendini üstünü başını yırtmak ki Yahudilerde olan bir şeydir. Kıyafetini yırtmak. İşte buna benzer işte ağıtlar yakmak vesaire bunlar yani peygamberimizin hoş gördüğü davranışlar değil. Evet insan üzülüyor yakınlığı kaybettiği zaman ama bunun da ölçülü olması lazım. İşte burada sabır erdemi devreye giriyor. Sonradan sabretmek değil de bela kaza anında sabretmek. Efendimizin ha, de öyle bir hadis-i şerifi tabii. var. Sabır ilk darbenin geldiği ilk anda. İlk anda ortaya çıkan evet. Peygamberimiz çünkü bir kadın geliyor. Peygamberimiz tanımıyor. Ona isyan ediyor. bağır çağırıyor. Sonra onu peygamberimiz olduğunu anlayınca gidip özür diliyor. Peygamberimiz öyle söylüyor ona. İlk anda yapmalıydın sabır böyle. Ama sabır dediğim gibi sabır çok dinamik bir eğlendir aslında. Aslında evet değil mi? pasif evet. gibi görünüyor pasif ama değil. değil. Hı -hı. İşte tahammülle sabır arasında böyle bir fark var. Hı -hı. Tahammülde siz yükleniyorsunuz, yükleniyorsunuz, tahammül ediyorsunuz, katlanıyorsunuz, katlanıyorsunuz, katlanıyorsunuz. Bir noktaya gelince insan tahammül edemiyor patlıyor. Ama sabırda siz yani elinizi koyunuzu atıp tahammül etmiyorsunuz, beklemiyorsunuz. O şartların değişmesi için aynı zamanda gayret ediyorsunuz. Yani duayla gayret, dua biliyorsunuz hem sözlü duadır hem fiili duadır. Yani orada dua etmek var ama bu sadece sözlü duayla olacak. Aynı şey zamanda o değil. durumu iyileştirmek için i̇yileştirmek çaba göstermek. İyileştirmek için çaba göstermek yani gayret göstermek. Aslında çok aktif bir eylem. kesinlikle Tabii. yani içinde bulunduğunuz, şimdi şeyin farkında olması da önemli bir şey. Yani sabırda o var. Ya yani o şartlar kötü bir şartlar. Benim ona direnç göstermem lazım. As oturup düşünüp evet, ben düşünüp, neyin içindeyim, ne yaşıyorum evet, diye onu bir fark edebilmekte mi olacaksın? Hmm. Bu yaşadığım durum iyi bir durum değil. Bu kötü hmm. bir durum ve ben bu Allah bana bunu verdi. Bu benim imtihanım. Ama bunu ben sabır edip aşıp mükafat da kazanabilirim. Hatta oradan ders kazanabilirim. Ders kazanabilirim. Almak. Tabii bir insanın ruhen olgunlaştıran hmm. bir şeydir bu sabur şeyleri. Yani pek çok peygamber e, sabur imtihanından evet. geçmiş büyük işte insanlara baktığımız zaman sabrın dağından geçiyorlar. Ayrıca bugünkü bilimsel çalışmalarda yani işte belki siz de duymuşsunuzdur yani konfor insanı çürütüyor diyor. Hem düşünce olarak çürütüyor hem bedenen de çürütüyor. Yani işte Bugün günümüzde spor yapın diyorlar, işte şunu yapın, bunu yapın ya da işte çalışmak hem bedenen çalışmak hem aklen çalışmak yani kendi akademik hayatım için biliyorum. Yani biz de saatlerce oturup çalışıyoruz. Ben bazen öğrencilere diyorum yani 4 saat oturup çalışıyor musunuz? Ben bazen 4 saat hiç kapırdamadan çalışıyorum. Yani belki daha da uzayabiliyor bu. Yani sadece namazdan namazda ya da bir şey yemek içmek için kalktım ya da hiç kalkmadan oturduğum zamanları biliyorum. Yani şimdi bu da bir sabır aslında. İşte öncelikle bir farkındalık gerekiyorsa burada. Yani siz kötü bir şartın içindesiniz. Yani bu bir imtihan süreci, bu farkında olacaksınız ve bunu nasıl atlatabilirim? Nasıl şey yapabilirim? Sonra çarelere bakmak. Evet, Ya yani nasıl bir çare üretebilirim? Buradan nasıl bir şey ders çıkaracağım? Kendimi nasıl geliştireceğim? Bu şartları nasıl değiştireceğim? An